şu soru da çok geliyor. Allah'ın cemalini görmek. Evet. Şimdi e, hep bu müjde var. Cennette Allah'ın cemalini göreceğiz. Nasıl ne göreceğiz? İdrak edebiliyor muyuz onu? Ya da bununla ilgili delil, kanıt var mı? Bize bu beden, bu duyu organları bu dünyaya uygun olarak verildi. Hı hı. Akıl ibadetlere erecek kadar verildi. Allah'ın varlığına e, hakikatine erecek kadar değil. Hı hı. Şimdi bu Allah'ı görme meselesine gelince Celle Celaluhu ahirette bize başka bir beden Başka Allah nasıl bir şey olacaksa, başka görmeler nasıl olacaksa orada göreceğiz bunu. Ve en düşük cennet ehli her pazartesi, perşembe gecesi. Orada da günler var. Orada da cuma gecesi mübarek. Zaten bu Yahudiler, Hristiyanlar, cumayı değiştirdikleri için başlarına bela geldi. Cumayı cumartesiye aldı Yahudiler, cumayı pazara aldı Hristiyanlar. O kutsal günümüzde, İslam'ın kutsal gününde herkes Allah'ı görecek ve diyor ki Resulullah aleyhisselam'ın ayın 14'ünü gördükleri gibi görecek. Yani ne demek bu böyle yuvarlak? Hayır. Nasıl dünyada yaşayan herkes, milyarlarca insan aynı anda aya baktığında Halil çekilsene görmüyorum Bir demiyorsa... Bir var. Heh, böyle baktığını nasıl görüyorsa herkes net görecek ve diyor ki Resulullah aleyhisselam devamla her Allah'a bakan Allah şu anda bana bakıyor zannedecek. Sadece bana bakıyor zannedecek. Evet Allah'ın varlığı nasıl, nasılsa yahut da bize ne kadar göstermeyi murad ettiyse o kadar göreceğiz. Ama kesinlikle göreceğiz. ehli Sünnet'in itikadı budur. Bununla ilgili ayette vardır. Bir takım beyaz yüzlüler Allah'a teveccüh edip bakacaklar diye 30. cüzde geçiyor ve kesinlikle ehli Sünnet itikadı bunda icma etmiştir. Cennette Allah görülecek en düşüğü bir gece bir sonrası iki gece bir de bir makam varmış cennette en üst cennet. Biz tabi cennet deyince hep böyle huriler gılmanlar yiyecek içecek o makamda hiçbir şey yokmuş. Keyfi böyle bizim keyifle adlandıracağımız hiçbir şey yok. Sadece Allah'ı seyretmek varmış. İşte o makamda istediği anda kul Allah'ı görebilecek. O makama çıkanlar. İşte Yunus Emre Hazretlerinin sözü yok mu? Neyleyim iki gılmanını, üç hurini, bana seni gerek seni. Ben seni görmek istiyorum. Ne hurri ne bir şey. Bazı işte yine o e, dar kafalar Yunus Emre'ye de kafir diyorlar ya hepimize dedikleri gibi. E,